Bir Bakraç Yoğurt Seyyid Taha Hazretleri Horhor Medresesinde Üstadın Yanında Kalıp Ders Alan Talebelerinden Biriydi Bu Zatın Evlatlarından Birinin Askerliği İsparta'ya Çıkar Teslim Olmadan Önce Üstadı Ziyaret Etmeye Niyet Eder Hediye Olarak Yanında Bir Bakraç Süzme Koyun Yoğurdu Götürür Başımdan geçenleri, sonraları Molla Hamid ağabey'e şöyle anlatır. Bin bir meşakkatle, elimde bir bakraç yoğurt ile İsparta'ya vardım. Evine varıp selam verdim. Seyda, ben nehriliyim, Seyyid Taha'nın oğluyum. Askere teslim olmaya geldim. Müsaade ederseniz yukarı gelip elinizi öpmek istiyorum. Bana elindeki bakracı oraya koy gel dedi. Kapıyı bir talebesi açtı. Dünyalar benim olmuştu. Merdivenden yukarı çıktım. Elini öptüm. Memleketimi sordu. Ben de elimden geldiğince oradan havadisler anlattım. İçimden ben o kadar zahmetler çektim. Ta Şemdinli'den Van'a. Oradan da zorluklarla buraya kadar yoğurdu getirdim. Acaba? Seyda neden kabul etmedi? Emeğim boşa gitti. Keşke başka hediye getirseydim dedim. Ben içimden bunları düşünürken, kardeşim, ben karşılıksız hediye kabul etmiyorum. Sen çok zahmetler çekmiş, ''Bana bir bakraç, yoğurt getirmişsin. Gerçi ben parasını verir yoğurdu alırdım ama bir sebepten dolayı hediyeni kabul etmedim. Sizin koyunların içinde size ait olmayan bir koyun var. Onun sütü o yoğurda karışmış olabilir. Yoksa sizin hanenizin teberrükünü kabul ederdim.'' dedi. Şok olmuştum çünkü bizim koyunların içinde nereden geldiği belli olmayan tüm aramalarımıza, sormalarımıza rağmen sahibini bulamadığımız bir koyun vardı. Seydan'ın neden kabul etmediğini anladım. Rahmetli Şeyh babamın yıllarca dilinden düşürmediği Allah meybediği zamanın. Gerçek manada kim olduğunu o zaman anladım.